İnceden Kültür Kültürel incelemeler kültlere karşı Hazırlayıp sunanlar Mesut Varlık ve Gökhan Aslan Kültür'e hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Efendim malum takipçilerimizin bildiği gibi İncelen Kültür programını artık bitiriyoruz. E, sondan bir önceki programdayız ve son konuğumuzun evindeyiz. Değerli hocamız Mete Hoca'nın Mete Tunçay'ın evindeyiz. Programımıza hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. E, şimdi geçtiğimiz hafta Açık Radyo'nun destek e, haftasıydı ve e, tüm zamanların en iyi e, destek haftası oldu. E, her sene Kaplanarak Açık Radyo'nun destekçileri büyüyor. Sizin en az bilinen yönlerinizden biri bir radyo programcısı olmanız aynı zamanda. Açık Radyo'nun ilk yıllarında, yani 20 yıl önceki ilk programcılarından biriydiniz. İsterseniz bu bahaneyle oradan başlayalım sohbete. Açık Radyo'yla ve tabii ki Ömer Madre'yle tanışmanızda Açık Radyo'da nasıl bir program yaptığımı... Doğrusu hatırlamıyorum. Eee herhalde ben Tarih ve Toplum dergisini çıkartırken daha böyle pop tarihçilik eee yönünde bir şeyler çalışmıştım. Onların yansıtmış olmalıyım. bu Türkiye'de fazla bilinmeyen bir kategori. Ama pop tarihçilik diye bir şey var Batı'da eee ...çok lafı edilen, özellikle Ömer Madre'yi, ben tabii siyasal bilgilerden hatırlıyorum, orada böyle can sıkıcı bir durum vardı. İşte çoğu kolejde okuyup gelen iyi aile çocukları, zengin çocukları, bunlar mavcu, solcuydular. Buna karşılık bir de onların düşmanı olan, beni de hiç sevmeyen Türkeşçi grup vardı. Onlar da Anadolu'nun daha mütevazi şeylerinden geliyorlardı. Ben hep bir yanlışlık var. Bunlar solcu olmalı, <gülüyor> ötekiler sağcı olmalı diye düşünüyordum ama bu böyle devam etti. Fakat şey bu Askeri darbeyle birlikte sol, hep bildiğiniz gibi hızla çözüldü. İnsanlar çok şeylere gittiler, aşırı uçlara gittiler. İlk çözülenlerden biri de Ömer Madro olmuştu. Ki akademik olarak o başarılı bir doktora tezi yazdığı halde bu e, siyasal oyunlarla da, e, saf dışı kaldı. E, bu açık radyo e, Türkiye'de pek denenmemiş e, bir, bir şey olarak ortaya çıktı ve büyük başarı kazandı. E, çeşitli kültür konumlarında e, başarı kazandı. ve e, Her zaman onların özellikle müzik devirlerini eee onaylazımı söyleyen ona ama. Eee açıkça takip ettim. E, ve kısa bir sürede olsa işte orada bir programda yaptım onların yerlerine gittiğimi hatırlıyorum. Altında daha bir sokağın arasında 5. E, katta mıydı evet, evet, öyle bir Elmadağ'da. İstanbul Radyosu. Hı? İstanbul Radyosu binasına yakın. Evet e, karşı şey, karşı. Açık radyo üzerine fazla da söyleyecek bir şeyim yok. Son zamanlarda e, takip edemiyorum e, benim tembelliğimle ilgili. E, çünkü bu televizyon bir e, aptal kutusu dedikleri kadar var. E, çok kolayca bir düğme basıp evet. e, sizin önünüze e, baştan çıkaracak şeyler e, sunuyor hoş onu yönetenlerde de şimdi politik şeyler var. Mesela biz Dijitürk'te BBC Knowledge programı vardı. Dijitürk bunu çıkartı Aşağı yukarı bir senedir Knowledge yok. Bir şey yapmak mümkün değil. Alternatifi yok. Dolayısıyla ben radyo dinlemeyi de ikinci plana, üçüncü plana 60 durumdayım. ben yani biliyorsunuz 3-4 yıldır emekliyim. beni bilgide bilgi işte emeritus yaptılar. bunun manası yani maaş vermiyorlar ama eee işte sigorta ödüyorlar ve şeyde okulda bir odam da var. Eee oraya gidip işte öğrencilerle konuşuyorum. ...maillerime bakıyorum falan. Uzunca bir süredir de... ...derse girmiyorum. Emeritus olarak... ...aslında derse girebilirim ama... ...zaten okulun koyduğu... ...kadrolu hocalarına koyduğu... ...belli şeyler var. Şu kadar saati doldurmanız lazım... ...birbirine ne diye. Eğer ben de oradan bir şey alırsam... ...bir takım arkadaşlara eksik kalacak... Fakat bundan daha ciddi olanı, bu yeteri kadar <gülüyor> ciddi değilmiş gibi söyledim ama tarih öğrencilerinin, bilgideki tarih öğrencilerinin seviyelerini düşüklüğü, yani merakları yok, çalışmıyorlar falan. Zaten garip bir şekilde tarih bölümlerine giriş, sanıyorum hala öyle, matematik falan olmadan evet. sadece sözel puanla evet. oluyor. Bunun manası da en yetenekleri sınırlı çocukların tarihe gelebilmesi oluyor. Ama tabii bir yanlış anlaşılma olmasın. Bu sadece bilgi öğrencileri için Hayır. geçerli bir tablo değil tabii. Bütün sınav şeyden. sisteminin yapılanmasıyla ilgili. Evet. <gülüyor> Aslında son çeyrek yüzyılda Türkiye'de tarihin anlamı bir hayli değişti. Tarih özellikle Turancıların, Türkçülerin ve Müslümanların at oynattıkları bir alandı ve solcuların da soğuk baktıkları bir alandı. Ama 25 yılda bu bir hayli değişti. Şimdi bugün artık solcuların da tarihle Uğraştıkları var. işte Eski komünistlerin bir vakfı var. Onlar yayınlar yapıyorlar. Ciddi olarak. Yani böyle bir şey eskiden düşünülemezdi. Tarih solun sevmediği bir konuydu. Ve ben iletişimde başladığım bu tarih dergiciliğini tarih vakfında sürdürdüm. O zaman merak edip bakmıştım bir zaman, neredeyse hayat tarih mecmuası, Hı. çok yüksek kirajlara erişmiş ama içeriği onun tamamen böyle övücü, övünücü nitelikliği. Hamaset. Evet, hamasi tarihle yükselmiş, böyle eleştiren bir şeyi göremezsiniz hiçbir yer sayısında. Bugün şimdi birkaç tane tarih dergisi var. Bizimki 20 yılı geçti. Evet. Tarih Vakfı'nın çıkardığı toplumsal tarih aylık. Ama mesela oradan bahsederken beni güzel bir şey söyleyeyim. Ben umuyordum ki bu dergileri çıkartırken daha önce iletişimdeki tarih ve toplumu da tutturuyorum. Işte Türkiye'de bu kadar çok lise var, bu liselerin tarih öğretmenleri ilgilenecekler diye yaptığımız araştırmalar tarih öğretmenlerinin çok ilgisiz olduğunu dergiyle gösterdi. Oysa onlar için bu bir, bir Hani kendi şeylerini, problemlerini ifade edebilecekleri mücadele aracı da olabilirdi. Hiçbir zaman olmadı kendilerini ve bilgilerini yenileme alanı aynı zamanda. O mesleki bakımlar. Ama onun dışında e, maddi çıkarlarını da Hı -hı. E, savunabilirlerdi bu e, dergi e, çerçevesinde. böyle şey olmadı. E, zaten çok yakın zamana kadar bir e, gariplik vardı. E, şeyleri yükseltmek için öğretmenleri e, yükseltmek için eee edebiyat fakültelerinde bir bölümden mezun olan eğer ayrıca bir pedagoji e, çalışması yapması, öğretmen olması izin verilmiyordu. E, bu öğretmen okullarının e, şeyi önünü açmak içindi. E, yıllar yılı e, e, öğretmen okullarından mezun olanlardan ...çok daha parlak çocuklar bu şeye sahip değiller diye, pedagoji sertifikasına sahip değillerdi diye öğretmenlikleri engellendi. Şimdi ne ölçüde bu değişti bilmiyorum doğrusu. Ama bu çok yaralayıcı bir şey oldu. Meselenin altında 1980'de askeriye duruma el koyduğu zaman bir takım şeyler vardı. Öğretmen okulları vardı ve bunlar ders falan yapamıyorlardı. Hep boykotlarla, grevlerle vakit geçiyordu. Onları kaldırıp üniversitelere bağladılar. Eğitim fakültelerine dönüştürdüler. Eğitim fakülteleri Türkiye'nin üniversite sistemi içinde en zayıf şeyi oldu. Dediğim gibi bunlar ne kadar değişti emin değilim ama böyle bir... Kötü şeyden, maceradan geçilip oraya gelindi. Evet, çok dağınık konuşuyorum ama... <gülüyor> bu son 25 yılda artık memleketteki solcular da tarihe ilgi duymaya başladı dediğiniz ama bunun, bu ilginin arkasında büyük oranda aslında sizin çalışmalarınız var. Evet, doktora tezimden sonra sol tarihini çalışmaya başladığımda e, o nereden oradan, çıktı? Oradan şey yapalım isterseniz. Nereden esti de solu çalışmak? Şimdi e, şeyde e, benim asistanlığımın başlangıcında Türkiye'de 27 Mayıs oldu. Ve 27 Mayıs'ta e, genel muhalefet cephesinin e, talepleri işte iki meclis olsun, işte hakim teminatı, üniversite muhtariyeti falan gibi şeyler önemsiz ve geçersiz eleştirilermiş. Bu kısa zamanda anlaşıldı. Daha temel bir şeyler olması gerekir ve o yıllarda Türkiye solu yeniden keşfetti. Yani 60 sonrasında solu yeniden keşfetti. İşte bu İşçi Partisi'nin kurulmasına gitti. Bir taraftan da ...gençleri kendisine cezbeden bir e, maocu şey e, oldu, bir odak oldu. O zamana kadar e, böyle solcuların ta, kendi tarihleriyle uğraşmaları söz konusu değildi. E, ben e, şeyde, siyasal bilgiler fakültesinde bir, hızlı bir doktora yaptıktan sonra e, bir e, burs alıp İngiltere'ye gittim. E, aslında... E, Kuşaktan kuşağa bu imkanlar değişiyor. Benim neslim, benden bir iki önce ve bir iki sonra kuşak şanslıydı. bize büyük foundationlar, vakıflar burs imkanı verdiler. Ben 1961'de üç ayrı burs kazandım. Ve bunlar arasında Rockefeller'i tercih ettim. Rockefeller dünyanın neresinde, hangi konuda istiyorsan çalışmana izin veriyordu. Yani Rockefeller bursunu alıp Sankt Petersburg'da da çalışabilirdim. Ben Londra'da, LSE'de kullanmayı tercih ettim ve iki senelinde oraya gittim. Ve merakım o sırada İngiliz sosyalizmi, Febin sosyalizmi ve işte İngiltere'de İşçi Partisi iktidara de gelmişti. iktidarda olmadığı zaman da... ...temel muhalefet partisi falan oluyordu. Bugünkü kadar sulandırılmamıştı o zaman. Bunları öğrenmeye çalıştım. Ve Türkiye'de de o zaman... ...İngiliz sosyalizm hakkında... ...çok... ...pestenkerane... ...inanışlar vardı... Ee, işte döndükten sonra hocalar benimle konuştular. Rahmeti Tahsin Bekir Balta, e, idare oku profesörü, e, harika bir adamdı, birçok dil bilir ama e, Türkçeyi gayet ağır bir Laz aksanıyla e, konuşur. Bakanlık falan da yapmış bir adam e, Tahsin Bekir Balta, çok e, değerli bir idare okucusuydu. E, o bana ne yapacaksın dedi, Dedim, İngiliz Sosyalizm çalışacağım orijinal bir şey söyleyecek misin? dedi. Hayır dedim. Orijinal bir şey söyleyecek lafım yok ama Türkiye'de böyle bir takım yalan yanlış şeyler düşünmüyor. Onların doğrularını söyleyebileceğim. Niye Türk sosyalizmi üzerine çalışmıyorsun? dedi. Türk sosyalizmi mi var? dedim. ya yani. Türk sosyalizmi tarihi. Çünkü başarılı bir şekilde mesela gelmiş geçmiş en kaliteli sol dergi olamaylık dergi olan aydınlık unutulmuştu 1960'a gelindiğinde. 1925'te hı hı. sona eden bir şey. <gülüyor> Çünkü hı hı. 25'ten itibaren artık ciddi sol yer altına hı hı. çekilmek zorunda kalmıştı. Mesela Şefik Üslü diye bir adamın varlığı ve onun kominterne girmeden önceki daha böyle cesur şeyleri, arayışları tamamen unutulmuştu. Ben bunları çalışmaya başladım ve işte şeye kadar Türkiye'de sol akımlar diye tabii başlangıçta ben bu işin başından 1960'a kadar getirmeyi amaçlıyordum. Bu işin başı da çok karanlık. Öyle anlaşılıyor ki bir kere şeyden önce, ikinci meşruiyetten önce bir Türk solu söz konusu değil. Aslında Osmanlı'daki gayri Türk unsurlar, işte Rumlar, Ermeniler, Yahudiler arasında onlar Avrupa'ya Türklerden daha önce açıldıkları için solculukta da... ...öncelik almışlar. Bu var ama biz onların dillerini bilmiyoruz. Ben Türkiye'de sol akımlar dedim ama Türkçe konuşanların solunu takip edebildim, ettiğim kadarıyla. Sonra Amsterdam'daki Uluslararası Sosyal Tarihi Enstitüsü bana, Eric Juhert, orada arkadaşım, bir imkan sağladı. Ben işte Rumların, Ermenilerin, Bulgarların, Yahudilerin kendi içlerinden onların dillerini okuyup takip edebilen insanların tebliğler vermesini ve bir araya girip tartışmasını sağladım. Bu da bir kitap olarak çıktı. Bir deseler Ionina, Yanya Üniversitesi'nden Nutsos diye bir Yunanlı profesör işte şeyleri çalıştı. Rumların solculuğunu çalıştı. Çünkü Türkiye'de sol tarihi yapanların arasında böyle Yunanca okuyan kimse yok. İşte Herkül Miras ama zaten o şey çalışmıyor. Tarih çalışmıyor. Bu Türkiye'de sol akımlar demek ki on'lar 20'lerle başlayıp nereye kadar gelecek? Ben 60'a kadar e, getirmeyi e, umuyordum ama e, bu olmadı. Hadi e, kısayım onu e, Atatürk'ün e, ölümüne kadar e, gelsin. O da e, fazla geldi. Sonunda e, 1925'te e, ama e, bu daha çok benim kendi e, emeğimi e, kullanmamla ilgili e, karar. Önemli bir şeyi keşfetmeme yol açtı. 1925 Türk tarihinde çok önemli bir dönüm noktası. Mesela e, Cumhuriyet'in ilanı e, 1923, işte 29 Ekim. Ama üç ay öncesiyle 3 ay sonrası arasında hiçbir fark yok. Sadece ismi e, değişmiş. Ama 1925'teki Takvi ve Sükun Kanunu'yla e, çok esaslı bir şekilde rejim değişmiş. Ben, o zamana kadar gelen birinci devreyi çalıştım. Sonrası kolay olmadı. Hala çok eksikler var ama çünkü daha sonra geniş ölçüde sol yer altında işte TÜSTAV'da yani Türkiye Sosyal Tarihi Araştırmaları Vakfı'nda son baskısı yapılan 1925 sonrası diye onu 36'ya kadar falan da getirdik. Komiten belgeleri, ortaya çıktı. Eskiden bunlara erişmek tabii mümkün değildi. Yani Sovyetlerin, imparatorluğun çökmesi, biraz da onların maddi sebeplerle arşivlerini açmaları, bayağı, ondan para kazanır hale geldiler benim de malzeme edinmeme yol açtı. Dolayısıyla benim arkamda bıraktığım büyük bir çalışma ta işte doktora sonrası doçentlik tezi olarak Türkiye'de sol akımları vermiştim. O çeşitli baskılar geçirdi. En son iletişimde böyle iki ciltlik evet bir kitap halini aldı. Bir de ben herhalde en uzun süre doçent olarak kalma başarısını gösterdim. Benden daha uzun süre doçent kalanlar var. Beyici Hanım gibi, Mehmet Ali Aybar gibi ama onlar bir daha üniversiteye dönmediler. Ben 30 sene doçent kaldıktan sonra üniversiteye dönüp e, profesör olarak e, devam ettim. <gülüyor> e, profesör olmaya e, eskiden bir e, şey göstermeniz lazımdı, bir kitap göstermeniz lazımdı. İşte o amaçla e, biraz da bu e, tek parti yönetiminin kurulmasını yazdım 1980'lerin başında, o da çeşitli aşamalardan geçip tek parti yönetimi bizim Tarih Vakfı'nda evet. son baskısı oldu gerek başka tarihçilerin gerekse kendimin yaptığı yanlışları her baskıda düzelte düzelte herhalde şeyleri yanlışları askeriye indirilmiş bir metin tarif altında var bu da 5 baskı yaptı galiba. Evet. Şimdi hocam isterseniz bir küçük reklam arası vermemiz gerekiyor. Tam saat dönemindeyiz reklam dönüşünde e, Türkiye Cumhuriyeti'nde tek partinin kuruluşu e, çalışmanız üzerinden sohbetle geri dönelim. Açık Dergi. <gülüyor> açık, <gülüyor> açık. açık. <gülüyor>